Bismillahirrahmanirrahim. Selamü aleyküm ve rahmetullah. Allahu Teala az yücele Hazretlerine sonsuz şükürler olsun. Bu güzel ve bir o kadar da tam olarak değerini bilemediğimiz bu güzel geceyi bizleri kavuşturdu. Ne kadar şükretsek az. Şükrünün de gerçek şükründe ne manaya geldiğini net olarak bilemediğimizden dolayı Allah dostları şunu söylemişler. Sen şükretmek istiyorsan hamdla başla. Biz de hamd edelim. Elhamdülillah. Bugünümüze i̇nşallah Teala, yarına çok daha farklı bir Ahmet, çok daha farklı bir Veysel, çok daha farklı bir İbrahim, Ayşe, Fatıma oluruz. Bu gece anlatılacak olanlar, hocamızın birazdan hepimize söyleyeceği şeyler, kalbimize öyle bir nakş olsun ki sabaha şöyle düşünelim inşallah. Yahu ben Gerçekten de bugün kendimi çok iyi hissediyorum. Ben farklı bir insan oldum diyelim. Allahü Teala Zülcelal Celal Hazretleri bizlere iyi bir şekilde anlatabilmeyi, sizlere ve bizlere de anlatılanlardan dersler çıkarabilmeyi nasip eylesin. Allahü Teala Zülcelal Celal Hazretleri hocamızın bu değerli sohbetini birebir size anlatıyormuş casına bizim dilimizin bağını çözsün ve inşallah güzel ibadetlere, güzel saatlere şevkimiz olsun inşallah bismillahirrahmanirrahim assalamu ala hocamızın mektubuna başlıyorum inşallah geceniz mübarek olsun Esselamü aleyküm bizleri bu mübarek geceye kavuşturan Rabbime sınırsız hamdü senalarda bulunur bize bu mübarek gecenin faziletlerini beyan eden Nebî Aleyhisselam'a, ehli beytine ve cümle asabına sonsuz salatu selamlar ederim. Cemaati Müsliminin ı din. Kadir gecesinden sonra en büyük gece ulaşmış bulunuyoruz. Ne kadar hamd etsek azdır. Niceleri bu gecelerden gafildir. Hatta bu mübarek gecede içki içen zina eden, hırsızlık yapan bile vardır. İmansızlar zaten konumuzun dışındadırlar. Allahu Teala Zülcelal yücelal Hazretleri bu gecenin fazileti hakkında şöyle buyurmuştur. Mealen Ha Mim O hidayet yollarını iyice açıklayıcı kitap olan Kur'an'a yemin olsun. Muhakkak biz onu Bereketi bol olan mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz daima kullarımızı önlerindeki tehlikelerden uyarıcılar olduk. Her hikmetli iş onda ayrılır. Katımızdan pek önemli bir iş olarak ki o geceden bir daha seneki benzeri geceye kadar meydana gelecek ecellerin kesimi, hacca gideceklerin yazımı, zelzeleler, Yıldırımlar ve harplerin kaydı ve bunlarla ilgili nüshalanmanın başlaması bu önemli işimizin örneklerindendir. Şüphesiz ki biz daima kullarımıza elçiler göndericiler olduk. Senin Rabbinden kullarına büyük bir rahmet olsun için şüphesiz ki o tüm işitilenleri hakkıyla duyan semide yarattıkların tüm halleri dahil olmak üzere bütün malumatı çok iyi bilen alim de ancak odur. Duhan suresi bir ve altıncı ayetler mealiydi. Beydavi Nesefi, Hazin ve Alûsi rahimehullah gibi birçok muteber müfessirin beyanı ve çiyle, bu ayeti kerimelerde geçen mübarek geceden maksat bazı müfessirlere göre Kadir gecesi de Kadir gecesi ise de İkreme radiyallahu anhı ...ile müfessirlerden bir cemaate göre... ...bu gece yani... ...berat gecesidir. Bu görüş Kur'an-ı Kerim'in... ...kadir gecesinde indirilmiş olmasıyla... ...çelişmez. Zira bu görüşün sahipleri... ...indirilen şeylere ait zamiri... ...Kur'an-ı Kerim'e değil de... ...ilerisinden anlaşılan... ...kaderle ilgili büyük bir emre... ...raci kabul etmişlerdir. Buna göre mana... ...biz azimuşan u şan, ...eceller... Rızıklar, zengin etme, fakir kılma, diriltme ve öldürme gibi önemli emirlerimizi Beraat gecesinde takdir edip Cibril, Mika'il, İsrafil ve Azrail'e ile bildirdik ki bir dahaki seneye kadar kullarımız hakkında bu hükümleri icra etsinler demektir. Ebu Duha radıyallahu anın beyanına göre Allahu Teala Şabanın yarı gecesinde kaza ve kaderleri takdir eder Kadir gecesinde ise bu hükümlerin yazılı bulunduğu nüshaları erbabı olan meleklerine teslim eder Zemahşeri Rahimehullah'ın beyanına göre bir senelik hadiselerin levhe mahfuzdan istinsahı yani kopyalanmasına berat gecesi başlanır Kadir gecesi bitirilir ve bu dosyalar dört meleğe tevdi edilir yani ısmarlanır Verilen bu nüshalar şunlardır. 1- Rızıklarla ilgili nüsa Mika'il aleyhisselama; 2- Harplerle ilgili dosya, Cebrail aleyhisselama; 3- Zelzeleler, yıldırımlar ve yer çöküntüleriyle ilgili bir de kulların amellerini zapt eden evrak, birinci kat semanın görevlisi olan, İsmail isimli büyük bir meleğe, dört, hastalıklar ve ölümlerle ilgili kayıtta ölüm meleğine teslim edilir. Beyhaki Rahimehullah'ın beyanına göre, Kadir Gecesi bir dahaki seneye kadar Kur'an-ı Kerim'den inzal edilecek, yani indirilecek olan sure ve ayetler takdir edilir. Berat Gecesi ise, yani bu gece, yeryüzünün yönetimiyle ilgili, meleklerin takip ettiği diğer işler vuzuha kavuşturulur. Dolayısıyla her hikmetli ve önemli iş tarafımızdan pek önemli bir iş olarak o gece ayrılır kavli şerifinde geçen her muhkem iş tabiri Kadir Gecesi ile ilgili olarak Kur'an'ın cüzleri sure ve ayetleriyle alakalı her önemli konu diye tefsir edilir. Berat Gecesi hakkındaysa kulların rızıkları ve ecelleri gibi önemli meseleleri şeklinde izah edilir. Bu yüzden ulema, Recep'in fazileti ilk gecesinden dolayı ilk onunda, Şaban'ın fazileti yarı gecesinden dolayı ortasında, Ramazan'ın fazileti ise Kadir gecesinden dolayı son onundadır demişlerdir. Leyle-i mübarekeden Berat gecesinin kastedildiği görüşünü destekleyen birçok hadis, hadis-i şerif ve rivayetler de mevcuttur. Nitekim Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Eceller Şaban'dan Şaban'a belirlenip kesilir. Hatta Beraat gecesi adamın ismi ölüler arasında yazılıp çıkmışken o başına geleceklerden habersiz bir şekilde nikah yapar ve çocuğu doğar. Raşid İbni Said radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Efendimiz aleyhisselatu vesselam şöyle buyurmuştur: Şaban'ın yarı gecesi Allahu Teala ölüm meleğine o sene öldürmek istediği her canlının ruhunu kabz etmesini vahyeder. Bir dahaki seneye kadar öldüreceği canlıların isimlerini bildirir. Büyük müfessir İkrime radıyallahu an Her hikmetli ve önemli iş o gece ayrıntılı bir şekilde yazılır ayet-i kerimesinin tefsiri hakkında şöyle buyurmuştur. Şaban'ın yarısının gecesinde senenin tüm işleri kesin karara bağlanır. Yaşayacak olanlar ölecek olanlardan ayrılıp yazılır. Hacca gidecekler yazılır. Artık ne onlara bir kişi ilave olunur ne de onlardan bir kişi eksilir. Ata İbni Yesar radıyallahu şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayında tuttuğu kadar başka hiçbir ayda oruç tutmazdı. Bunun sebebi de o sene ölecek olanların ecellerinin o ayda levh-i mahfuzdan alınıp kopyalanarak görevlilerine ısmarlanmasıdır. Ayşe radiyallahu anha validemiz şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayında tuttuğu oruçtan daha çok, Hiçbir ayda oruç tutmazdı. Çünkü o ayda ölecek olanların ruhları nüshalanır, hatta adamın adı ölenlerin arasında yükseltilmişken, o düğün yapar, ismi ölenler arasında kaldırılmış olan bir adam da, o sene öleceğinden habersiz bir şekilde hacca gider. İbni Recep, rahimehullah, bu rivayetlerin bir kısmını naklettikten sonra, bizlere şu tavsiyelerde bulunuyor, nasihatlerde bulunuyor. Ey uzun kuruntuları ile meşgul ve kötü amelleriyle mesrur olan kişi daima ölümden korkar halde ol zira sen ecelin senin ecelin ne zaman hücum edeceğini bilemezsin evet zira sen ecelin ne zaman hücum edeceğini bilemezsin Ölüm takunyasının kayışından daha yakınken Herkes ailesi arasında sevinçlidir sabah erken. Her taraftan ölümler yağarken üzerime, ben de umuyorum ki ebediyen yaşatılacağım. Bir gün akşama kavuşsam da bilemiyorum ki, belki de sabaha kadar yaşatılamayacağım. Görüyorsunuz, bu mübarek gecede ecellerimiz belirleniyor. Demek merhume validemin eceli, Geçen sene kesilmiş ki Bu sene beraat gecesine Kavuşamadı Belki bazımızda Seneye Berat gecesine kavuşamayacağız Ne kadar Fani geçici Boş bir hayat Bir var bir yok Bir de baktın yerinde yerler esmiş Sanki hiç evinde oturmamışsın Mahallende dolaşmamışsın Elbiselerini giymemişsin Arabana binmemişsin Yatağında yastığında yatmamışsın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin buyurduğu gibi sanki dünya hiç var olmadı. Ahirette hiç kaybolmadı. Gelin aldanmayalım. Bu mübarek gecede uyanık olup dua edelim de hayırlı uzun ömürle muammer olalım. Sizi ileride hayırla uzun yaşamak için ne yapacağınız yazacağım. İyi dinleyin. Bir harf kaçırmayın. Dua yaparsak ölsek de iyi ölürüz. İmanla çene, imanla çenemizi kaparız, ebedi ahiretimizi kazanırız inşallah. Berat gecesinin fazileti hakkında birçok hadis-i şerif varid olmuştur. Biz de burada bunlardan bir kısmını zikrederim. Değerli kardeşlerim çok önemli mevzular geliyor. Buraları çok iyi dinleyelim. Ee, belki bu yazılanlara biz de muhatap olabiliriz. Buradan gittiğimiz zaman insanlara anlatacağımız şeyler olsun. İlerleyen sayfalarda Hocamız e, Hangi insanların hangi grupların Bu gece duası kabul olmayacak Bu kadar duaların önemli olduğu bir gecede Hangi hatalar Hangi günahlarımız bize Allah korusun Bu kapıyı kapatıyor Ondan da basılacak Lütfen can ile dinleyelim Hocamız şöyle devam ediyor Ali radıyallahu an’tan Rivayet edilen bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurmuştur Şaban'ın yarı 15. gecesi olunca gecesini ibadette kıyamla geçirin gününü de oruç tutun gününde de oruç tutun. Şüphesiz Allahu Tebareke ve Teala o gece güneş batımında inmekten çıkmaktan hareket ve intikalden münezzeh olarak zatına yakışan bir inişle en yakın semaya iner de fecrin doğuşuna imsak oluncaya kadar Bağışlanmak isteyen var mı, onu mağfiret edeyim. Rızık isteyen var mı ki, onu rızıklandırayım. Belaya tutulan var mı, ona afiyet vereyim. Yok mu şöyle isteyen, yok mu böyle isteyen, diye nida eder. Artık kim ne isterse mutlaka ona muradı verilir. Bazıları her gece hakkında böyle hadisi şerifler bulunduğunu söyleyerek, Berat gecesinin faziletini inkara yeltenmişlerse de, bunlar hadis-i şerifler arasındaki farkı fark etmekten aciz kimselerdir. Zira o hadislerde gecenin son üçte birinden bahsedilmekte, bundaysa güneş batar batmaz bu tecellinin başladığı bildirilmektedir. Ayşe radiyallahu anha validemiz şöyle anlatmıştır. Şaban'ın yarısının gecesi olduğunda, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim şalımın içinden sıyrılıp çıktı. Ben hanımlarından birine gitmiştir diye endişelenip kalktım. Onu evde aramaya başladım. Ayağım secde halindeyken onun mübarek ayaklarına değdi. Secdede o kadar uzun kaldı ki Allahu Teala onun ruhunu secdede kabz etti zannettim. Ayaklarına dokunduğumda hareket edince yaşadığını anlayarak çok sevindim secdede söylediği dualardan şunlar aklımda kaldı karartım da hayalim de sana secde etti gönlüm sana iman etti işte elim ve onunla kendi aleyhime işlediklerim ey her büyük şey için kendisine umut bağlanan büyük Allah ey büyük zat ''Büyük günahları affet, yüzüm kendisini yaratan kulağını ve gözünü yarıp yaratana secde etti, nimetlerini sana karşı ikrar ediyorum, büyük günahlarımı itiraf ediyorum, ben nefsime zulmettim, öyleyse beni bağışla, zira günahları senden başkası affedemez, azabından affına sığınıyorum, hışmından rahmetine sığınıyorum.'' ''Gazabından rızana sığınıyorum. Senden sana sığınıyorum. Zatın pek yüce olmakta da daim olduğu, sana karşı övgüyü sayıp bitiremem. Sen kendini övdüğün gibisin.'' Sonra mübarek başını kaldırıp şöyle dua etti. ''Ey Allah, bana şerden arınmış bulunan, takva sahibi olan, kafir ve bedbaht olmayan bir kalp bağışla.'' Daha sonra tekrar dönüp secde yaptı ve şöyle duada bulundu. ''Ya Rabbi, sana kardeşim Davud aleyhisselamın dediği gibi diyorum. Seyyidim için yüzümü toprağa sürüyorum. Efendimin cemali için tüm yüzler toprağa sürülmeye değer.'' Daha sonra başını kaldırdığında ben kıskançlıkla onun peşine düştüğümden utanarak, ''Anam babam sana feda olsun ya Resulallah.'' Sen bir vadidesin, bense başka bir vadideyim. Yani sen neler düşünüyorsun? Ben ne düşünüyorum dedim. O zaman bana "Ey Humeira, bilmez misin ki bu gece Şaban'ın yarı gecesidir. Bu gecede Kelp kabilesinin koyunlarının kılları kadar Allahu Teala'nın cehennemden azatlıları vardır." buyurdu. Hangi gece? Bu gece. Ben de kendisine kelp kabilesinin koyunlarının tüylerinin durumu nedir ki ondan bahsettiniz diye sordum. O da Araplar içinde onlardan fazla sürüye sahip olan bir kabile yoktur. Ancak ben affolunacaklar arasında altı kişiden bahsetmiyorum ki bunlar... ...içki içmeye devam eden, ana babasına isyan eden, zinaya ısrar eden... ''Sıla-i Rahim'i kesen, heykel tasvir eden ve söz gezdirendir.'' buyurdu. O zaman ben, ''Ya Resulallah, sizin bu gece secdenizde bir duada bulunduğunuzu işittim ki, bu zamana kadar bu duayı yaptığınızı hiç işitmemiştim. Secdede diyordunuz ki, ''Azabından affına sığınıyorum, gazabından rızana sığınıyorum, senden sana sığınıyorum.'' Zatın yüce olmakta daim oldu Sana karşı övgüyü sayıp bitiremem Sen kendini övdüğün gibisin deyince Sen bunu belledin mi? Diye sordular ben Evet deyince Bunları iyi öğren ve öğret Çünkü Cibril aleyhisselam Bana bunları secdede Tekrar tekrar söylememi emretti Buyurdu İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böylece sabah vaktine kadar ayakta ve oturarak namaza devam etti. Sabah olduğunda da iki ayağı mübareğin Aleyhisselatü Vesselam şişmişti. Ben onları oğuştururken, Ayşe validemiz anlatmaya devam ediyor. Ben onları oğuştururken, anam babam sana feda olsun, kendinize çok zahmet verdiniz. Allahü Teala sizin geçmiş ve gelecek günahlarınızı bağışlamamış mıydı? Şöyle yapmamış mıydı, böyle yapmamış mıydı diye sayınca Ey Ayşe! Madem ki o bana bu kadar lütuflarda bulundu, şimdi ben çok şükreden bir kul olmalı değil miyim? Bu gecede neler olduğunu bilir misin? buyurdu. Hangi gece? Bu gece. Ben Ey Allah'ın Resulü. Bu gecede neler var dediğimde Adem oğullarından bu sene doğacakların tamamı bu gece yazılır. Adem oğullarından bu sene öleceklerin tümü bu gece kaydedilir. Amelleri bu gece yükseltilir, rızıkları da bu gece indirilir buyurdu. Bu sefer ben ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın rahmeti olmadan kimse cennete giremez mi dediğimde, Allah'ın rahmeti olmadan kimse cennete giremez buyurdu. Bu sefer ben, siz de mi ya Resulullah deyince, mübarek elini başının üstüne koyarak üç kere, Allah rahmetiyle beni kuşatmazsa, ben de giremem buyurdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Birinci ve ikinci secdelerde ve iki secde arasında okuduğu bu duaların metni Şaban Risale'nin 166 ve 170. sayfalarında meskurdur. Az önce okuduklarımız Şaban-ı Şerif Risalesi'nde buradan takip edebilirsiniz. Bu gece oldukça önem vermemiz gerekiyor. 166 ve 170. sayfalarda bulunuyor. Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın secdelerde yaptığı dualar ezberleyip okuyabilen sünneti seniyeye ittiba etmiş olur. Arapçasını bilmeyenler manasını namazda okuyamazlar ancak namazdan sonra okuyabilirler. Bu mübarek gece ibadetle ihya edenlere cennetin kapısının vacip olduğu 5 geceden biridir. Nitekim Muaz İbni Cebel radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Beş geceyi ibadetle geçirerek ihya edene cennet vacip olur. Bunlar da terviye Zülhicce'nin sekizinci gecesi, arefe dokuzuncu gecesi ve nahr Zülhicce'nin onuncu gecesi olan kurban bayramı gecesi fıtr. Ramazan Bayramı gecesi bir de Şaban'ın yarı beraat gecesidir. Bu mübarek gece duaların reddedilmediği 5 geceden biridir. Nitekim Ebu Ümame Ehil Bahili radiyallahu anh rivayet ediyor bir hadisi şerifte şöyle buyruluyor. 5 gece vardır ki onlarda şartlarına uygun olarak yapılan dua reddedilmez. Bunlar da Recep'in ilk gecesi, Şaban'ın yarı gecesi, Cuma gecesi, Ramazan bayramı gecesi ve Kurban bayramı gecesidir. Şöyle yapalım dilerseniz, devam ederken salavat bölümüne geldiğimiz zaman ben biraz yavaş okuyayım. Çünkü aramızda salavat getirmeyenler olursa iş tehlikeye girer. Hep beraber hafif sesli bir şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem analım. Var mıyız inşallah? Hem de teşvik olmuş olur. Şu an bizi internetten ve radyodan takip edenler de bu mükellefiyetin içerisinde olurlar. Onlar da mükelleftir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ismi zikredildiğinde, nasıl ki bir işte bakan, başbakan biri geldiği zaman işte ''Nasılsın, iyi misin?'' denmiyor. Bir sayın kelimesi ekleniyor. Alemlerin yüzü su hürmetine yaratıldığı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ismi okunduğu zaman da gençlerimiz, kadınımız, erkeğimiz, çoluğumuz, çocuğumuz bunu öğrenelim. Nasıl bir cumhurbaşkanı olduğu zaman işte deniyor işte, sayın falan böyle gömlekleri ilikleniyor. Biz de şu çenemizi biraz inşallah yoralım değerli büyüklerim. <gülüyor> İmam-ı Münavi bu hadis-i şerifin izahında şöyle buyurmuştur. Bu geceleri ibadetle geçirmek kendilerinde dua ve yalvarışı çok yapmak sünnettir. Selefi Salihin yani geçmiş büyükler kesinlikle bu gecelerde ibadete devam etmişlerdir. Bu mübarek gece Allahu Teala'nın sabaha kadar hayırları açtığı dört geceden biridir. Nitekim Ayşe radıyallahu anha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Allahu Teala bütün hayırları dört gecede sabah ezanın vakti olunca kadar kulların üzerine boşaltırcasına açar ki bunlar edha kurban bayramı gecesi, fitr, Ramazan bayramı gecesi, Şabanın yarısı olan berat gecesi ki. Onda ecelleri ve rızıkları levh-i mahfuzdan nü sağlayıp, kopyalayıp görevlerine teslim eder. O sene hacca gidecekleri de o gece yazar. Bir de Arefe, Zülhicce'nin dokuzuncu gecesidir. İbrahim İbni Ebi Nüceyh radıyallahu an bu dörde ilaveten cuma gecesini de zikrederek bu sayıyı beşe çıkarmıştır. Bu mübarek gecede 300 rahmet kapısının açıldığı, cennet kapılarının açıldığı ve birinci kat semadan arşa kadar meleklerin secdelere kapanıp biz günahkar ümmetlerin günahları için mağfiret talebinde bulunduğu bir gecedir. Nitekim Ebu Hureyre radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Şabanın yarısının gecesi Cibril aleyhisselam Bana gelerek Ya Muhammed sallallahu aleyhisselam Başını semaya doğru kaldır buyurdu Ben Bu ne gecedir dediğimde Bu Allahu subhanehun'un 300 rahmet kapısı açtığı bir gecedir ki Onda Kendisine hiçbir şey ortak koşmayan Müslümanların tümünü Bağışlar Büyücü Kahin yani gaybtan haber veren, içki içmeye devam eden yahut faiz ve zinayı bırakmayanları tevbe etmedikleri sürece affetmez buyurdu. Gecenin dörtte biri geçince Cibril aleyhisselam tekrar inerek Ya Muhammed başını kaldır buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başını kaldırdığında bir de ne görsün? Cennetin tüm kapıları ardına kadar açılmış, dünya semasından arşa kadar tüm melekler secdede, Efendimiz aleyhisselatu vesselamın ümmeti için istiğfarlarda bulunuyorlar. Ve her sema kapısında bir melek bulunuyor. Birinci kapıdaki melek, bu gece rükû edenlere müjdeler olsun diye nida ediyor. İkinci kapıdaki melek, Bu gece secde edenlere müjdeler olsun diye nida ediyor. Üçüncü kapıdaki melek, Bu gece dua edenlere müjdeler olsun diye nida ediyor. Dördüncü kapıdaki melek, ''Bu gece zikredenlere müjdeler olsun.'' diye nida ediyor. Beşinci kapıdaki melek, ''Bu gece Allah korkusundan ağlayanlara müjdeler olsun.'' Diğer bir rivayette, ''Bu gece hayır yapanlara müjdeler olsun.'' diye nida ediyor. Altıncı kapıda görevli olan melek, ''Bu gece tüm Müslümanlara müjdeler olsun.'' diye sesleniyor. Yedinci kapıda bulunan melekse bu gece bir şey talep eden isteyen var mı ki muradı kendisine verilsin diğer bir rivayette bu gece Kur'an okuyanlara müjdeler olsun diye çağrılıyor. Sekizinci kapıda duran melek de istiğfar eden var mı ki kendisi için günahları mağfiret olunsun diye bağırıyor. Bunun üzerine ey Cibril! Bu kapılar ne zamana kadar açık olacak diye sorduğumda gecenin başından fecrin tuluğuna imsak vakti gelene kadar buyurduktan sonra bu gece kelp kabilesinin koyun sürülerinin tüyleri kadar çok sayıda Allahu Teala'nın ateşten azatları vardır. Belki onlardan biri sensin benim bir başkası. İnşallah. Bu mübarek gece, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bütün ümmetine şefaat izni verilerek razı edildiği bir gecedir. Nitekim Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatmıştır. Şabanın yarısının gecesi hangi gece? Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi secdede dua ederken gördüm. Derken Cibril inerek, Şüphesiz ki Allahu Teala bu gece senin şefaatinle ümmetinin üçte birini cehennemden azat etti buyurdu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua artırınca Cibril aleyhisselam tekrar nüzul ederek Muhakkak Allahu Teala sana selam söylüyor ve ümmetinin yarısını gerçekten ateşten azat ettim buyuruyor dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duayı ziyadeleştirince Cibril aleyhisselam üçüncü defa gelerek şu bir gerçek ki Allahu Teala senin şefaatinle ümmetinin tamamını cehennemden azat etmiştir. Ancak hasmı olanlar düşmanlarını razı edinceye kadar onları azat etmemiştir buyurdu. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam bu müjdelerle yetinmeyip tüm ümmetini kurtarmak için duayı artırınca sabaha doğru Cibril Aleyhisselam son bir kezinerek şüphesiz ki Allahu Teala fazlı rahmetiyle ümmetinin hasımlarını razı edeceğine ve böylece hepsini bağışlayacağına dair güvence verdi. Buyurdu da ancak o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem razı oldu. Bu mübarek gece cennetlerin donandığı ve kumlar kadar çok kulların cehennemden beraat aldığı bir gecedir. Kaab radiyallahu an şöyle demiştir. Şüphesiz ki Allahu Teala Şaban'ın yarı gecesinde Cibril aleyhisselamı cennete göndererek süslenmesini emreder ve ona muhakkak ki Allahu Teala senin bu gecende gökteki yıldızlar adedince, dünyanın günleri ve geceleri sayısınca, ağaçların yaprakları adedince, dağların ağırlığınca ve kumlar kadar çok sayıda günahkar kulunu gerçekten cehennemden azat etmiştir buyurur. Hakim İbni Kaysan radıyallahu şöyle demiştir. Allahu Teala Şaban'ın yarı gecesinde kullarına tecelli de bulunur her kimi o gecede temize çıkarırsa bir daha seneye kadar okulunu teskiye eder tertemiz muhafaza eder bu duaları kaçırmayalım İnşallah diyelim veya amin diyelim şimdi hocamız bir sohbetinde söylemişti bilirsiniz 40 kişinin arasında mutlaka bir kim var bir hak dostu vardır bir duası kabul olan birisi vardır bugün maşallah elhamdülillah Zahmet ettiniz, geldiniz buraya ama bu çektiğiniz zahmetin ecrini inşallah ahirette aldığımızda bize çok hafif gelecek. Değil mi? Şu an ilerleyen dakikalarda size anlatılacak. Şu an farklı yerlerde olan insanlar da var, değil mi? Allah hidayet versin onlara. Bakın sizi buraya getiren Allahu Teala Celle Celaluhu. Bu nimeti bilmek lazım, değil mi arkadaşlar? İnşallah bugün bu anlatılanları sanki hayatımızın son bir efendimiz hocamızdan bir mektubunu dinliyormuş gibi fert olarak inşallah dinleyelim. Hakim İbn Kaysan radıyallahu an bunu okumuştuk. Bir kez daha okuyalım vardır bunda bir hayır. Allahu Teala Şaban'ın yarısının gecesinde kullarına tecelli de bulunur. Her kimi o gecede temize çıkarırsa bir daha seneye kadar o kulunu tertemiz muhafaza eder. Bu gecenin fazileti hakkında hiçbir rivayet olmasaydı bile bu söz yeterli olurdu. Zira hiçbir gecenin fazileti hakkında bu geceyi ibadetle geçirirsiniz, günahlarınızdan tertemiz olursunuz ve bir daha seneye kadar günah kirlerine bulaşmazsınız diye bir söz varid olmamıştır. Tekrarlıyorum bu önemli yeri. Bu gecenin fazileti hakkında hiçbir Rivayet olmasaydı bile bu söz yeterlidir. Zira hiçbir gecenin fazileti hakkında bu geceyi ibadetle geçirirseniz günahlarınızdan ters temiz olursunuz ve bir daha seneye kadar günah kirlerine bulaşmazsınız diye bir söz varid olmamıştır. Bu gecenin beraat ve sak vesika gecesi adını alması hakkında ulema şu beyanları yapmıştır. Tahsildar Beytül Mal'e ait cizyesini, haracını ve vergisini aldığı kimselere bu hususta bir beraat makbuz yazıp verdiği gibi Allahu Teala da tevbe edip ameli salih işleyen kullarına bu gecede cehennemden beraat kurtuluş fermanı yazar. Nitekim Ömer İbn Abdülaziz radıyallahu anha verilen beraatı ileride zikredeceğim. Bu gecede sahiplere gazaptan beraat verildiği gibi şakirlere de rahmetten beraat Uzaklık verilecektir ki bunların kimliklere, bunların kimlikleri de bu gecede affolunmayanlar bölümünde gelecektir. Bu hale düşmekten Allah'a sığınırız. Amin. allah Allahu Teala hepimize bugünü uyumamayı nasip etsin. Amin. Bizler daha şimdiden uyumaya başlarsak, şimdiden tepkisiz kalırsak bu gece işimiz iyiye gitmez. O yüzden e, böyle her an nasıl olalım? Veri olalım inşallah. Uykudan e, bugün uzak tutsun Rabbimiz. Amin. Amin. Bu gecede sayetlere gazaptan berat verildiği gibi neydi? Şakilere de rahmetten uzaklık veriliyor. Allah korusun. Demek ki bu gece birine kulluk vazifelerini hakkıyla yerine getirdin. Öyleyse ateşten beratını al denilecek. Bir diğerine ise Allahu Teala'nın haklarını hafife aldın. Allah korusun. Kulluk görevlerini ifa etmedin. O halde Cebbar Teala'dan beraatini al denilecektir. Abdülkadir el-Geylani rahimehullah'ın beyanına göre bu gecede iki beraat vardır. Eşkıya Rahman'ın yüce rahmetine masar olmaktan evliyaysa hızlan. Yani Allahu Teala'nın yardımından mahrup kalıp rüşvâlığa uğramaktan beraat alırlar. Bu mübarek gecenin en büyük özelliği Kadir gecesi gizliyken... ...bu gecenin açıkça bildirilmiş olmasıdır. Nesefi Rahimehullah'ın beyanına göre... Allahu Teala bazı şeyleri... ...bazı hikmetlerle gizlemiştir. Altı madde. Bir, Ramazan ayının tümünde ibadetle çok çalışsın diye... ...kadir gecesini gizlemiştir. İki, Cuma gününün tümü duayla geçilesin diye... ...onda bulunan kabul saatini gizlemiştir. Üç... Tüm isimleriyle kendisine dua edilsin diye ismi azamını, en büyük ismini Esma'il Hüsna'sı içinde gizlemiştir. Dört, Müslümanlardan hiçbirine hor bakılmasın diye velisini kulları içerisinde gizlemiştir. Beş, hiçbir ibadet küçümsenmesin diye rızasını taatları arasına gizlemiştir. Ve altı, hiçbir günah hafife alınmasın diye gazabını masiyetleri içerisinde gizlemiştir. Berat gecesi ise ecellerin belirlendiği amellerin arz edildiği hüküm ve kaza gecesi, gazap ve rıza gecesi, kabul ve red gecesi, ulaşma ve engellenme gecesi, saadet ve şekavet yani bahtiyarlık ve, ve bedbahlık gecesi ikram ve ihanet gecesi olduğundan açıkça tayin edilmiştir ki kullar o geceyi bilsinler de Onda yapacakları dualarla belaları savuşturabilsinler Rivayetlere göre Hasan-ı Basri radiyallahu anh Şaban'ın 15. günü evinden çıktığı zaman Mübareğin yüzü ölüp mezara defnedildikten sonra Kabrinden çıkartılmış kişinin yüzü gibi olurdu Ona bunun hikmeti sorulduğunda Vallahi denizin ortasında gemisi parçalananın musibetiyle benim başıma gelenden büyük olamaz derdi kendisine bunun sebebi sorulduğundaysa çünkü ben günahlarımdan eminim sevaplarımdansa şüpheliyim bilmiyorum ki amellerim kabul mü edilecek yoksa bana geri mi iade edilecek diye cevap verirdi peki bu gece hangi ameller yapmak gerekiyor not almak isteyenler Buraya dikkat etsinler. Berat gecesinin amelleri. Bu mübarek geceyi ibadetle geçirmek herkesin kalbinin öleceği yani telaştan kelime-i şehadet okumayı bile unutacağı günde insanın imanını kurtarmasına vesile olur. İmanımızın kurtulmasının ümidiyle buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Nitekim Amr İbni Osman İbni Kesir İbni Dinar radıyallahu anhum'dan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Her kim Şaban'ın yarı on beşinci gecesiyle iki bayram gecelerini ibadette kıyamla geçirirse kalplerin öldüğü günde onun kalbi ölmez. Hadis-i şerifte geçen kıyam tabirinden lügat manadaki anlamındaki ayakta durma manası kastedilmemiş ancak ibadet ve taatta geçirme mefhumu murad edilmiştir. Kalbi ölmez ifade-i ulema birkaç türlü mana vermiştir. A. Başka, başka bir hadis-i şerifte dünya ehlinden ölüler diye bahsedilmesinden yola çıkanlar buraya dünya sevgisiyle kalbi ölmez bu yüzden hiçbir şey onu ahireti kazanmaya çalışmaktan engelleyemez manası vermişlerdir. B. Ve bazısıysa ne canı çıkarken ne kabirde ne de kıyamette kalbi şaşkınlığa düşüp de imanını kaybetmez demişlerdir. Hadis-i şeriflerde geçen ihya ve kıyam tabirlerinin ne şekilde yerine getirileceği hususunda alimler birkaç vecih açıklamışlardır. Kıyamın en üstün şekli namazla olur ki bu gece kılınacak yüz rekatlık salatul hayr bunun en üstün şeklini teşkil etmektedir. Bu namaz bu geceyle alakalı namazlar bahsinde açıklanacaktır. Kur'an-ı Kerim tilaveti ki özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin her gece okuduğu veya teşvik buyurduğu sureler okunarak bu gece en mükemmel bir şekilde ihya edilebilir ki bunlar secde suresi, mülk suresi, yasini şerif, vakıa suresi ve Doğan suresidir tekrarlıyorum. Secde suresi, mülk suresi, yasini şerif, vakıa suresi ve Doğan suresidir ki bu surede bu gecenin faziletinden bahsettiği için bu gece okunması çok münasiptir. Hadis-i şerifte bu sureyi bir gece içinde okuyana 70 bin meleğin istiğfar edeceği ve sabaha mağfuren yani affedilmiş halde çıkacağı bildirilmiştir. Ayrıca en azından Haşr <gülüyor> Ayrıca en azından haş suresinin sonu yani Lev Enzelna ve Bakara suresinin sonu yani Amene Rasulü asla ihmal edilmemeli. Daha başka hangi surelerin okunacağı ve her birinin faziletleri Şaban-ı Şerif Risalesinin 93 ve 98. sayfalarında mevcuttur. Teşvik için o bölümün okunmasında da çok faydalar vardır. 2. Bu gece namaz kılmak en faziletli amellerdendir. Nitekim rivayete göre İsa aleyhisselam bir dağda dolaşırken nur gibi parlayan bir kayaya rastladı. Etrafında tavaf ederek hayran olunca Allahu Teala kendisine sana bu gördüğünden daha acayibini göstermemi ister misin diye vahyetti. O evet deyince o kaya yarılıp elinde bir baston, yanında da bir üzüm asması bulunan bir zat zuhur ederek yani karşısına çıkarak işte benim her günkü rızkımdır dedi. İsa Aleyhisselam bu kayanın içinde ne zamandır Allahu Teala'ya ibadet etmektesin diye sorunca o zat 400 senedir diye cevap verdi. Bunun üzerine İsa Aleyhisselam ya Rabbi şu kulundan bu kulundan daha üstün bir kul yarattığını sanmıyorum deyince, Allahu Teala Zülcelal Hazretleri, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden bir kişi, Şaban ayına kavuşur da, yarı gecesinde iki rekat de olsa, beraat namazı kılsa, elbette o benim katımda, bu kulumun 400 senelik ibadetinden daha üstündür buyurdu. İşte o zaman İsa Aleyhisselam "Ah ne olaydı da ben de Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimizin ümmetinden olaydım." dedi. Bu gece kılınacak namazların en mühimi Ali Radıyallahu Anh'tan rivayet edilen 100 rekatlık namazdır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurmuştur. Ey Ali her kim Şaban'ın yarı on beşinci gecesinde yüz rekat namaz kılar, her rekatta bir fatiha ve on ihlas okursa ey Ali hangi bir kul bu namazları kılarsa Allahu Teala onun için o gece istediği her hacete isteği yerine getirir. Bunun üzerine ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer Allahu Teala onu şaki imansız ölecek bir bedbaht olarak yazdıysa said imanlı ölecek bahtiyar kuluna çevirir mi diye sorulunca ey Ali beni hakla gönderen Allahu Teala'ya yemin ederim ki levh-i falan oğlu falan şaki olarak yaratıldı ama Allahu Teala bu hükmü sildi ve onu saide döndürdü diye yazılmıştır. Demek ki Ezeli ilimde onun tevbe edeceği bilindiğinden muallak askıdaki kazada yazılan sekavet silinip mübrem yani değişmeyecek kesin karardaki Saadet hükmü yerini bulur. Allahu Teala bu namazı kılan kuluna 70 bin melek gönderir ki, bir dahaki sene başına kadar onun sevaplarını yazarlar. Günahlarını silerler ve derecelerini yükseltirler. Allahu Teala onun cennetlerine 770 bin melek gönderir. O melekler onun için şehirler ve köşkler bina ederler. Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı ağaçlar dikerler. Bu cennetlerin bir benzeri kullardan Hiçbirinin kalbinden bile geçemez. Ki her bir cennete, Cennette size tarifte bulunduğum şehirler, Köşkler ve ağaçlar doludur. Eğer bu kişi bir dahaki seneye kadar ölürse, Şehit olarak ölür. Allahu Teala ona o gece okuduğu İhlas suresinin Her bir harfine mukabil, Yetmiş bin huri verir. Ki her bir hurinin bir erkek, bir de dişi hizmetçisi bulunur ayrıca ona 70 bin gılman 70 bin vildan genç köleler hizmetçiler 70 bin kethuda ciddi iş takipçisi ve 70 bin hacip kapıcı verir o gece ihlas okuyan herkese 70 şehit sevabı yazılır daha önce kıldığı ve daha sonra kılacağı tüm namazlar kabul edilir Anne babası cehennemde bile olsalar onlara dua ederse onlar da sağlıklarında Allahu Teala'ya hiçbir şeye şirk koşmadılarsa Allahu Teala onları cehennemden çıkarır da böylece onlar cennete giderler. Beni hak peygamber olarak Allahu Teala gönderen Allahu Teala'ya yemin ederim ki bu kişi cennetteki makamını Allahu Teala'nın yarattığı şekliyle görmedikçe Yahut ona gösterilmedikçe dünyadan çıkmaz. Beni hak peygamber olarak gönderene kasem olsun ki Allahu Teala gece ve gündüzün 24 saatinin her bir saatinde ona 70 bin melek gönderir ki ona selam verirler. Onunla musafaha ederler, ve sura üfürülünceye kadar ona dua ederler. Kıyamet günü en kıymetli ebrar meleklerle haşr olur. Allahu Teala yazıcı meleklere üzerinden sene geçinceye kadar bu kuluma hiçbir günah yazmayın ve onun için sevaplar yazın diye emir buyurur. Her kim namazı ve ahiret yurdunu niyet ederek bu namazı kılarsa Allahu Teala ona o gece kendi katından Büyük bir nasip verir. Allahu Teala ona rüyasında otuzu kendisini cennetle müjdeleyen, otuzu ona cehennem azabından eman veren, otuzu ona hata yapmasın diye koruyan, onu da ondan dünyanın belalarını uzaklaştıran ve kendisine düşmanlık edenlere tuzak kuran ve ondan şeytanın hilelerini uzaklaştıran yüz melek göndermedikçe dünyadan çıkmaz. İmam-ı Gazali ve Abdülkadir el-Geylani Rahimehullah'ın beyanlarına göre bu namaz rivayet edilen faziletli namazlardandır. Selefi Salih'in bu namazı kılar ve buna Salatul Hayr yani hayır namazı ismini verirlerdi ve çoğu kere bu namazı cemaatle kılarlardı. Hasen-i Basri radiyallahu anh'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından otuz tanesi bana bu gece bu namazı kılana Allahu Teala yetmiş kere nazar tecelli buyurur ve her bir nazarıyla yetmiş hacetini görür ki bunların en ufağı günahlarının bağışlanmasıdır diye anlattılar kişi dilerse on rekatte yüz ihlasla da bu namazı kılabilir tekrar ediyorum kişi dilerse on rekatta Yüz ihlasla da bu namazı kılabilir. Zebidi Rahimehullah'ın beyanı veçile bu namazdan maksat İhlas-ı Şerif'in bin kere okunmasıdır ki bu şekilde eda edilirse yeterli olur. İhlas-ı Şerif'e kaç kez okunacak? Bin kez okunacak inşallah. Zünnun ni Mısri Hazretlerinden rivayet olunduğuna göre Berat gecesi her kim on iki rekat kılar da Fatihadan sonra 50 kere İhlas Suresi okursa, 100 rekatın sevabını alır. Tekrar dedim burayı. Berat gecesi her kim 12 rekat namaz kılar da, hocamızın sözüne göre, hani işinize gelen kısmı diyordu ya. Fatihadan sonra 50 kere İhlas Suresi okursa, 100 rekatın sevabını alır. İsmail Hakkı Kudüs esirruhunun Üftadi Efendi Kudüs esirruhudan nakline göre bu gece. 18 bin ve daha fazla alemde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tüm ilahi sıfatlar tecelli edince bu nimete şükür için bu namazı kılmıştır. Ömer İbni Abdülaziz radıyallahu an Şaban'ın yarı gecesi bu namazdan başını kaldırdığında yani başında nuru semaya bitişmiş yemyeşil bir kağıt buldu. Onda işte bu melik Aziz'den Kulu Ömer İbni Abdülaziz'e cehennemden beraat fermanıdır diye yazıyordu. Bu namaz hakkında rivayet edilen sevapların çokluğuna şaşılmamalıdır. Zira İhlas-ı Şerif'in faziletine, namaz içinde ve dışında okunmasının bereketine, elli kere, yüz kere ve bin kere tilavetinin kazandıracağı faziletlere delalet eden birçok hadis-i şerifler mevcuttur. Bazılarını zikredecek olursak, Enes İbni Malik radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Her kim elli kere ihlas-i şerif okursa elli senelik günahları silinir Hazreti Enes radıyallahu anh diğer bir hadis-i şerifte rivayetiyle onun rivayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Bin kere ihlas okuyan kişi cennetteki mekanını görmedikçe veya makamı kendisine gösterilmedikçe ölmez Feyruz İbni Deylemi radiyallahu an’tan rivayet edilen bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Namaz içinde veya haricinde yüz kere ihlas okuyan kişiye cehennemden beraat verilir Şimdi bu mektuba devam edeceğiz ama sizlerden özel bir kardeşiniz olarak istirhamım var sizlerin yanında en düşük kademeli olan birisi olarak bunu söylüyorum ee, lütfen bizi nefis çok meşgul edecektir bugün işte uyuyalım veya kalkıp gidelim veya işte bu kadar yapıyorum kafi değil mi şeklinde lütfen kendimizi zorlayalım birbirimize yardımcı olmaya çalışalım mesaj yollayalım uyaralım şu Allahu Teala Zülcelal Hazretleri'nin Ahmet Mahmut hocamızın diliyle bizlere anlattığı şu güzel olayları bu ibadettir kaçırmayayım inşallah inşallah Yüce Gavsımız Mahmud Efendi Hazretleri bu namazı kılar ve tavsiye buyurur geceleri kısa olduğu gibi mevsimlerde imsa kadar yetişmezse yarınki beraat gününde de ikindi namazını kılana kadar tamamlanabileceğini beyan buyurur ki bu da büyük bir kolaylıktır buraya tekrar ediyorum geceleri kısa olduğu gibi ee, bu gibi mevsimlerde imsa kadar yetişmezse yarınki berat gününde de ikindi namazını kılana kadar tamamlanabilecek. Ama buna gücü yetmeyenler yine Ali İbni Ebi Talip radıyallahu anh'tan nakledilen şu namazı mutlaka kılsınlar ki kendisi şöyle anlatmıştır. Şabanın yarı gecesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kalkıp 14 rekat namaz kıldığını gördüm. Namazdan sonra oturup, 14 kere Fattiha, 14 kere felak, 14 kere Nas surelerini, bir kere de Tevbe suresinin son iki ayeti kerimesini. <gülüyor> Ey insanlar! Andolsun ki elbette muhakkak size meleklerden ve cinlerden değil de, ''Anlaşıp uyumanız kolay olsun diye kendi nefislerinizden sizin gibi bir beşer olan pek değerli bir rasul gelmiştir ki sıkıntıya uğramanız ona çok ağırdır. Sizin iman etmenize ve tüm işlerinizin yoluna girmesine karşı haristir, çok düşkündür ve inananlara karşı çok esirgicidir, pek merhametlidir, acıyıcıdır.'' ''Habibim sen... Kendileri hakkında bu kadar büyük bir nimetken eğer hala onlar sana iman etmekten yüz çevirirlerse sen sizin inkar ve eziyetlerinize karşı bana kafi gelecek, yetecek ancak Allah'tır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ondan gayrı kimseye umut bağlamam ve kimseden korkmam. <gülüyor> Zira ben ancak ona tevekkül ettim. O azametini... Allahü Teala'dan başka kimsenin bilemeyeceği kadar çok büyük olan arşın Rabbi de ancak O'dur de. Ayet-i kerimelerini okudu. Okuduğum meal Tevbe suresinin 128 ve 129. ayet-i kerimelerinin mealiydi. Okumasını bitirince kendisine yaptığını gördüğüm amelinden sordum. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her kim benim yaptığımı yaparsa kendisi için 20 makbul hac ve 20 sene makbul oruç sevabı verilir. Eğer o gün oruca niyet sabahlarsa geçmiş ve gelecek birer sene olmak üzere iki senenin orucu gibi olur buyurdular. Farkındaysanız bu namazda okunacak sureler tayin edilmemiştir. O zaman size bir uyanıklık öğreteyim diyor hocamız. Yüz rekatı kılamayan bari bu on dört rekatı kılsın. Peşine okunacakları okusun. Yüz rekatı kılanlar da on dört rekatı bitirdiklerinde bu okunacakları okuyarak bu fazileti kazansınlar. Sonra yüz rekata devam etsinler. Bunu da yapamayanlar bari her rekatta on ihlas okuyarak on iki rekat kılsınlar. Böyle kılanların da ömrüne bereket verilir, günahları mağfiret olunur. Onu da yapamayanlara Rabbim şifa afiyet versin, niyetlerine göre muamele eylesin. amin. Gücü olduğu halde kılmayanlara ise Rabbim akıl fikir ihsan etsin, amin. Bu mübarek gece ibadette çok gayretli olunması, özellikle secdede dualar yapılması sünnet olan bir gecedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gece böyle yapmış, ailesine de bunu emretmiştir. Rivayete göre Cibril aleyhisselam, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme inerek, Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bu gece duaya çok çalış, zira hacetler gerçekten bu gece görülecektir. Buyurmuştur. Bu yüzden iki cihan sultan efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o geceyi sabaha kadar secdede dualarla geçirmiştir. Ayşe radyallahu anha şöyle anlatmıştır. Bir gece Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanında uyuyordum. Uyandığımda onu yanımda bulamayınca hayrete düştüm. Ve benim nöbetimde başka bir eşine gitmiş olabileceğini düşünerek kendisini onların odalarında aradımsa da bulamadım. Sonra Fatıma radıyallahu anha. Onun evine gelip kapıyı vurdum. Kim o deyince ben Ayşe gecenin bu saati buraya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi aramaya geldim dedim. O zaman Ali, Hasan, Hüseyin ve Fatıma radıyallahu anhum ile birlikte onu aramaya çıktık. Nerede arayalım dedim. Mescitte arayalım dediler. Orada bulamayınca Ali radıyallahu an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ancak Beki'ül Harkat denen Medine mezarlığına gitmiştir dedi. Oraya gittiğimizde makberden bir nur yükseldiğini görünce Ali radıyallahu an bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nurundan başkası değildir dedi. Yanına vardığımızda onu secdede kimsenin farkında olmaz bir halde ağlayarak onlara azap edecek olursan bu senin hakkın çünkü onlar senin kulların. Kendilerini bağışlayacak olursan da şüphesiz ki sen ancak sen azizsin, hakimsin diyordu. Fatıma radıyallahu anha onu bu halde görünce başında durup mübarek başını yerden kaldırarak "Babacığım ne oldu sana? Bir düşman mı saldırdı yoksa bir vahiy mi indi?" diye sorunca "Ey Fatıma ne düşman geldi?" Ne de vahiy indi. Ancak bu gece beraat gecesidir. Allahu Teala'dan taleplerde bulunuyorum buyurdu. Sonra, Ey Ayşe! Kıyamet kopsa ben yine secdede olurum. Rabbimden isteklerde bulunurum ve şefaate çalışırım buyurmasının ardından. Eğer benim rızamı arıyorsanız secde yapın. Dua ve yalvarışla bana yardımcı olun. Ey Ali! sen de secde yap insanları da çağır ey Fatıma ve ey Ayşe siz de secde yapın çocukları da arayıp onlara da secde ve dua yaptırın buyurdu böylece hepsi sabaha kadar secdelerde ağlayıp sızladılar ey kardeşler bu rivayeti duyan bizler yalvarıp yalvarmaya daha da muhtacız zira bizim günahlarımız haddinden aşkındır onlar bizim için ağlarken bizim kendimizi ağlamamız ve bu mübarek gecede hem kendimiz, hem ailemiz hem de tüm İslam ümmeti için dualarla sabahlamamız daha ziyade yakışır. Birçok hadis-i şerifte kulun Rabbine manen en yakın olduğu yer olarak secde hali gösterilmiş ve o durumda çok dua yapılması tavsiye edilmiştir. Dolayısıyla berat gecesi gibi bir yıllık olayların belirleneceği bir gecede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin o gece secdede yaptığı duaları özellikle de içlerinden Cibril aleyhisselamın secdede tekrarlanmasını emrettiği duayı öğrenip secdede yapmak öldürülmüş bir sünneti ihyaya vaat edilen yüz şehit sevabını kazandıracağı gibi o gece yapılacak tüm duaların kabulüne de vesile olacaktır. Dört, şimdi hocamızın size mesajı. Ben hepinizi Allah için çok seviyorum. Onun için bir sene daha kazasız, belasız, sahat ve afiyetle yaşamanız, çoluğunuzla çocuğunuzla tam bir emni eman içerisinde, Allahu Teala'nın teminatı altında hayat sürelim için, ben de siz de bu mübarek gecede mutlaka şu vazifeyi yapalım. Şimdi notlar alınsın. 6 rekat kılıp 3 Yasin-i Şerif okuyup peşine varid olan mühim bir duayı da 10 kere okuyalım. Tekrar ediyorum. 6 rekat kılıp 3 Yasin-i Şerif okuyup peşine varid olan mühim bir duayı da 10 kere okuyalım. Fakat bunun tarifi vardır. Evliyaullah Allah bunu beyan etmiştir. Şimdi o tarifi yazayım. İyi dinleyin, amel edin. Ancak akşamdan sonra kılınacak namaz yatsıdan sonra da kılınabilir. On kere okunacak duayı Arapça bilmeyenler Türkçe manasıyla da okuyabilir. İmamı Zebidi ve Şeyh Ahmet Direbi gibi birçok alim ve Fazıl meşayih, Kaddesi Allahu Esraruhum Hazaratı bu gecenin ihyası hakkında şu beyanda bulunmuşlardır. Allah dostları içerisinde halefin seleften tevarüs yani veraset yoluyla naklettiğine göre her kim berat gecesi şu sayılanları yaparsa o gece yaptığı bütün istekler kendisine verilerek muradı hasıl olur. İsteğiniz var mı? Duanız var mı? Muradınız var mı? O halde buyurun. Akşam namazından sonra hocamız demişti yatsıdan sonra da olur demişti. Akşam namazından sonra her rekatta bir Fatiha-i Şerife ve altı ihlas suresi okuyarak altı rekat Akşam namazından sonra, geçti zaten hocamız demişti, tekrarlıyorum Yatsı namazından sonra her rekatta bir Fatiha ve altı ihlas suresi okuyarak altı rekat kılar Her iki rekatın selamından sonra birer Yasin-i Şerif okur Birincisinde ömrüne bereketi niyet eder. İkincisinde rızkına bereket ve belaları def etmeye niyet eder. Üçüncüsünde ise insanlardan istina, muhtaç olmama ve hüsnü hatime yani imanla biten güzel bir sona erişmeye niyet eder. En sonunda beraat gecesi duası diye meşhur olan şu duayı on kere okur. Bu duanın tam metni, ve manası Şaban Risalesi'nin 172 ve 175. sayfalarında zikredilmiştir. Şu dışarıda arkadaşlarımız bunlardan temin edebilirler değil mi? Baya çünkü bugün bu eserle ilgili alıntılar var. Herkesin bunu takip etmesinde fayda var. Beraat gecesi duası ve evet, Şaban Risalesi'nin 172 ve 175. sayfalarında zikredilmiştir. Bunu mecburen kitaptan okuyun. Burada yazsam da aklınıza zaten kalmaz. Evet, siz değerli cemaatimizin bir dahaki seneye kadar hayırlı uzun ömürle yaşamanıza ve bütün sıkıntılardan, hastalıklardan ve şerli yazılardan korunmanıza çok önem veren bu fakir kim? Hocamız Allah razı olsun. Bir gece uyuyup da bir sene boyu ağlamamanız için bu duayı, namazı ve suresini mutlaka okumanızı tavsiye ediyoruz. Ayrıca duanızın kabulü için Gerekli olan ileride zikredeceğim Şartları gözetmenizi Önemle vasiyet ediyorum Şimdi hocamızın bunu yazmasında kendisine ne artı var Maddi olarak veya şey olarak Hep bizi düşünmekle hayatı geçmedi mi Allah için söylüyorum Değil mi Hastayken de Göğsünde 30-40 tane dikiş varken de Biliyorsunuz hepiniz Buraya geldi Yarım saat doğrusu yine konuştu cezaevinden tekrar konuşuyor mübarek annesi Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun amin. amin vefatından sonra tekrar yine orta yollu olun sakin olun tekrar dualar etmedi mi yani hayatının her döneminde sizleri düşünen bir insan allah Teala tez zamanda çıkmayı ve kavuşmayı nasip eylesin amin. Amin. o insana kendimiz bile biraz böyle ben kendimden bahsediyorum hani bazı tembelliğimiz, suyumuz buyumuz varsa en azından insan hani der ya ondan utanmıyor musun da böyle böyle yapıyorsun diye biraz insanın düşünmesi lazım. Şu eserleri, şu notları yazarken o hasta haliyle, o zor şartlarda neler yapıyor, biz de bunların değerini bilmeliyiz, değerli kardeşlerim. Berat gecesinde yapılacak Abdülkadir-i Geylani, Kadesallahu surrahu gibi büyük velilere ait diğer bazı dualar Şaban Risalesi'nin yine 176 ve 186. sayfalarında zikredilmiştir. Arapça bilmeyenler okuyabilir. Çok muhteşem dualar. Böyle bir gece bir daha bulunmaz. Aman çok dua edelim ama duadan önce sağlam bir tevbe. Varsa kul haklarını iade, helal yemek, doğru konuşmak, Mevla Teala'ya tam bir himmetle yönelmek, kalbin huzurunu temin etmek, kalp yumuşaklığını tahsil etmek. Allahu Teala'ya karşı tam bir huşu Saygı ve boyun kırıklığı arz etmek gibi vazifelerimizi yerine getirelim ki kabul eserini görelim Yoksa kabahati bu rivayetlere buluruz Oysa esas kabahat bizdedir Ön hazırlık yapılmadan yapılan dualar reddedilir Biz polisin, savcının, hakimin, valinin huzuruna arzu hal vermiyoruz Bütün padişahları bir damla sudan yaratanın huzurunda bulunuyoruz Hacetlerimizi o yüce kapıya arz ediyoruz. Ona göre önce kendimize çeki düzen vermeli ve geride zikrettiğim vasıfları takınarak müracaat etmeliyiz ki kabule şayan olalım. Duanın kabul edilmesi için gözetilmesi gereken şartlar, rükünler Şaban Risalesi 187-190. sayfalarında var. Anahtarı bulmadan kapıyı açamayız. Göreyim sizi. Edeplere riayet edelim. Söz mü inşallah? Söz, Söz mü? Söz, Söz mü? Söz. Biraz uykumuz mu geldi? Bastırdı mı şöyle bir şey? Hadi o zaman devam edelim. Kendimize şöyle bir getirelim. Belki son olarak aklımıza gelebilir düşüncesiyle kalpten, canı gönülden buyurun. Eşhedü ellâ ilâhe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü Rabbim bizi bütün kabul şartlarını yerine getirerek dualar yapabilmeye ve acilen kabul eserlerine görebilmeye muvaffak eyleye Amin Amin Ya Rabbel Alemin Amin 5. Bu mübarek gecede dua ve istiğfar çok yapılmalıdır. Özellikle de erkek ve kadın müminler için mağfiret talep edilmelidir. Nitekim hadisi şerifte inanan erkek ve kadınlar için istiğfar edenlere ''Her erkek ve kadın mümin sayısınca hasene ve sevap yazılır.'' buyurulmuştur. Bahusus ölüler unutulmamalıdır. Nitekim İbni Abbas radiyallahu şöyle rivayet edilmiştir. ''Bayram günleri, cuma günleri, aşura günleri ve Berat geceleri ölülerin ruhları kabirlerinden çıkarak evlerinin kapılarına gelirler.'' ''Ve bizi hatırlayan biri var mı acaba?'' bize rahmet okuyan kim var acaba bizim garipliğimizi aklına getiren var mı acaba ey bizim evlerimize yerleşip içindekilerle geçinenler ve geniş odalarımızda ikamet edenler biz en dar mezarlardayız bizim amel defterlerimiz dürülmüş sizinkiler açık ''Artık bizim yalnızlığımızı ve ihtiyacımızı düşünmeniz gerekmez mi?'' derler. Gerçekten ölülerimiz denize düşmüş, imdat diye bağıran biri gibi bizden hediye beklemektedirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölü biri denize düşüp imdat diye bağıran boğulmalı kişi gibidir. Babadan, anadan, kardeşten yahut bir dosttan gelecek bir dua bekler. Kendisine bir dua ulaşınca ona dünya ve içindekilerden daha sevgili olur. Şüphesiz Allahu Teala dirilerin dualarından ölülere dağlar gibi rahmetler ulaştırır buyuruyor. Ne olur geçmişlerimizi unutmayalım. Anneme de çok dua edin. Henüz berzah aleminde yeni... Rabbim ona ünsiyet versin... Amin. Seyyatını hasenata tedbir eylesin... Amin. Makamını cennet eylesin... Amin. Geçen gün annemi ilk olarak rüyamda gördüm... Beyazlar giyinmişti... Bembeyaz libaslar içindeydi... Sağ koluna yaslandım... Süt pişiriyordu... Süt ocak üzerine taştı... Hayra yordum... Çünkü mirat dersinde zikredildiği üzere... Süt, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fıtratı olan ilmi ve hilmi temsil etmektedir. Da, taşması da bu vasıfların bolluğuna delalet eder. Rabbim mübarek eylesin. Amin. Geçen hafta İbrahim Efendi bir rüya anlattı. İyi ki annem bana hurma vermemiş. Çünkü ölüden bir şey almak iyiye yorulmaz. Sonra ben de zaten bunaldım. Yanına gideyim istiyordum ama henüz vakit gelmemiş demek. Rabbim şu mübarek gece hürmetine cümlemizi ve sevdiklerimizi hayat bizim için hayırlı oldukça yaşatsın. Amin. Ölüm bize hayırlı olduğunda da öldürsün. Amin. Rabbim hayatımız bizim için hayırları arttırmamıza vesile eylesin. Amin. Amin. Ölümümüzü de bütün şerlerden kurtuluş yapsın. Amin. Amin. Altı. Bu mübarek gece zaten kısa neye yetecek? Ama biz gayret edelim. Hiç konuşmaya vaktimiz yok. Hemen işe koyulalım. Bu gece Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme salavat-ı şerifi okumayı ihmal etmeyelim. Allah razı olsun zaten yüzden fazla okumuş olduk. Bu şekilde devam edelim inşallah. Ağız alışkanlığı olsun. Telefonla konuşurken bir kitap okurken hani S-A-V yazılıyor ya. O S-A-V'yi yani Facebook'ta şunda bunda yazacağımıza sallallahu aleyhi ve sellem yazabiliriz. O sav ne oluyorsa yani bunu mutlaka alışkanlık haline getirelim inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl ki bir büyüğümüz geldiği zaman sonra bir amca diyoruz değil mi? Bir iş yerinde patron müdür diyoruz dünyanın güzelliklerinin her şeyinin üzerinde bulunduğu Resulü Sakalleyn insanların ve cinlerin sultanına sallallahu aleyhi ve sellem mutlaka salavat getirelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Beni hak peygamber olarak gönderen zata yemin olsun ki bu gece bana salavat okuyana tüm nebilerin, rasullerin, meleklerin ve insanların sevabı ihsan edilir. Bazı meşayihten nakledildiğine göre berat gecesi şu salavatı yüz kere okuyan kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rüyasında görme şerefine dolayısıyla şefaatine nail olur. Okunacak salat-ı sırası kısadır. Metni Şaban Risalesi 192. <gülüyor> sayfasındadır. Rabbim vakitlerimize bereketler ihsan eylesin. Amin. Amin. Çok fazla sayıda sayfa yok. Biraz daha dinleyelim inşallah. Berat gününün fazileti ve amelleri 1. Yarınki mübarek Şaban ayının 15'ine denk gelen Perşembe günü de bu mübarek gece kadar değerlidir. Nitekim Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dört gece vardır ki geceleri günleri gibi günleri de geceleri gibi faziletlidir. Allahu Teala bunlarda yapılan yeminleri doğru çıkarır. İsmi şerifi adına ant içerek yapılan duaları kabul eder. Canları cehennemden azat eder ve bol mükafatları ihsan eder. Bunlar da Kadir Gecesi ve sabahı, Şaban'ın yarı, 15. gecesi ve sabahı, Arefe gecesi ve sabahı, Cuma gecesi ve sabahıdır. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz Allahu Teala Şaban ayının yarısında geceleyin dünya semasına şekilden ve hareketten münezzeh olarak Nüzül buyurur da, bu tecelli ertesi günün sonuna kadar sürer. Bu süre zarfında Allahu Teala Kelb kabilesinin keşileri sayısınca birçok kullarını cehennemden azad eder. Bu konudaki hadis-i şeriflerde geçen nüzül, ıttıla ve tecelli gibi tabirlerin lügat manası ve iniş ve görünme anlamına gelmektedir ki bunların zahirinin Allahu Teala hakkında kullanılamayacağı aşikardır. Dolayısıyla bu konuda iki mezhep vardır. A. Selef'in mezhebi tevil'e kaçmayıp mana vermekten kaçınarak bu husustaki gerçek bilgiyi Allahu Teala'ya havale etmektedir. B. Halefin görüşü ise rahmetinin ve özel hükümlerinin inişi insanların görebileceği bir şekilde surette bürünmüş bir tecellinin belirmesi şeklinde tevhiller yapmaktır. Selefin mezhebinin daha sağlam, halefin mezhebin ise fitnelerden daha uzak olduğu ulemanın genel kabulüdür. 2. Geride zikrettiğim i̇bn Mace Macerahimehullah'ın rivayet ettiği hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... ''Şabanın yarısı olduğu zaman gecesini kaim ibadetle özellikle ayakta namazda gündüzünü de yarınki günü de saim oruçlu geçirin.'' buyuruyor. Yine bir oruç hakkında ''Şu günü tutun.'' buyrulan oruç sayısı çok azdır. Zannedersem bir de aşura orucu vardır. Fazileti çoktur ama, faziletli oruç çoktur ama tutun ifadesi çok azında varittir. Zaten yarın en kıymetli sünnetlerden olan, Perşembe orucuna denk geldi. Bu da çifte fazilettir. Yarınki günü yani beraat gününün orucunun fazileti hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban'ın yarı gecesi Cebrail aleyhisselamın ve Allahu Teala'nın meleklerinin yedinci kat semadan dünya semasına inişleri gerçekleşir. O halde o günün orucuna rağbet edin. Şaban'ın yarı gününü salih insanlar ve cinlerle kuşlar, yaban hayvanlar Yırtıcı hayvanlar, davarlar, denizlerin balıkları ve yeryüzünün böcekleri bile oruçlu geçirir. Nefsi yenmenin yolu onu aç bırakmaktır. Tabii ki boşuna değil, oruç niyetiyle aç kalmaktır. Rabbimiz aç kal ki beni göresin. Her şeyden arın ki bana ulaşasın buyuruyor. Şu şeyi başlayabilir miyiz klimayı? Akıllı mümine yaraşan...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 Kıyamet günü Allahu Teala'ya en yakın olanlar en fazla aç susuz kalanlardır. İnsanoğlu için en büyük tehlike mide ve yeme içme hırsıdır. Ehli hikmetten biri şöyle söyler. Kimin nefsi kendisi üzerine hakime sağlarsa o kişi nefsi arzularının esiri olur. Günah zindanında mahsur kalır ve kalbini faydalı şeylerden mahrum bırakır vücut tarlasını nefsin arzularıyla sulayan, kalbine nedamet, pişmanlık ağacını dikmiş olur. Eğer biz oruç gibi nefsi kıran, hele de bu uzun ve sıcak günlerde nefsin kazasını ezen ibadetlerle meşgul olarak, onun hevasından yani kötü arzusundan kurtulamazsak, bu manevi yolda sıfırı tüketiriz, müflis oluruz. Nakşibend Kudisesi ruhunun şeyhi, Emir külal Kudisesi ruhu şöyle buyurmuştur. Dikkat ediniz, uyanık olunuz. Bir kimse heva ve hevesinden vazgeçmedikçe tuzağına av düşmeyen eli boş avcı gibidir. 3. yarınki beraat günü kılacağınız işrak, kuşluk, abdest şükrü, hacet ve tesbih namazları ya da bu gece rekatı tamamlayamazsanız ondan arta kalan nafile namazların tamamı Evvelce üzerinde bulunan bildiğiniz Ya da bilmediğiniz kazalarınıza Kefaret olur Yarınki gün mümkünse içinde nohut yahut kuru fasulye Gibi taneli gıdalar bulunan Etli bir yemek pişirin Onunla iftar edin ve Fakirlere yahut konu komşuya ikram edip yedirmeye çalışın Beş Beraat günü yani yarın Alışveriş yapıp kabı ka kaca Buğday nohut kuru fasulye Gibi hububat cinsi vesaire gıdalarla doldurmak bir senelik rızık bereketine nail olur. Ve son bölümdeyiz değerli kardeşlerim, değerli dinleyenlerim. Beraat gecesi affedilmeyenler. Geriden beri zikrettiğimiz bunca fazilet ve meziyete rağmen bu gecede bile affedilmeyecek kullar var. Bu ne büyük mahrumiyettir. Aman ya Rabbi sen bizi onlardan eyleme. Amin. Birçok hadis-i şerifin açık beyanları üzere bu mübarek gecede bir takım insanlar günahları yüzünden mağfiret olmaktan ve beraat almaktan mahrum olmaktadırlar. Muaz İbn Cebel radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allahu Teala Şaban'ın yarı gecesinde tüm yaratıklarına nazar eder de müşrik yahut müşahin, fitne fesat çıkaran ve dostluk bağlarını kesen kimse dışında tüm kullarını bağışlar. Ayşe radıyallahu anha'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte de ...Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cebrail aleyhisselam bana gelerek bu gece Şaban'ın yarı gecesidir. Bunda Keh kabilesinin koyunlarının kılları kadar Allahu Teala'nın azatları vardır. Allahu Teala bu gecede müşriklere, müşahinlere, sıla-i rahim'i kesenlere eteğini yerden sürüyenlere, ana babasına isyan edenlere ve içkiye devam edenlere nazar etmez buyurdu. Abdullah İbni Amr radiyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte de, Allahu Teala Şaban'ın yarı gecesinde tüm yaratıklarına nazar eder de, müşahin ve adam öldüren dışında tüm kullarını bağışlar. Bu hadis-i şeriflerden anlaşılacağı göre, bazı günahlar herkesin affolacağı berat gecesi bile affolunmaya ve duaların kabulüne mani olmaktadır. Bu vasıflar şunlardır: bir, şirk. Allahu Teala'ya ortak koşmak. Allah korusun. Aynı zamanda imansızlık ve kafirlikle eş anlamda olan bu günah Allahu Teala'nın affetmeyeceğini bildirdiği tek günahtır. Hangisi şirk? Diğer en büyük günahları bile diledikleri için bağışlayacağını buyurur Nisa suresinde mealen. Şüphesiz ki Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bundan başkasını ise diledikleri için bağışlar. Allah'a ortak koşan gerçekten de pek uzak bir sapıklıkla sapmıştır. Buradaki şirk ve müşrik mevhumuna birkaç kısım kafir de dahildir. Evvelce İslam dairesindeyken sonradan dinden dönen mürtetler Allah korusun yapılması veya bırakılmasının haram olduğu konusunda alimler arasında görüş birliği bulunan bir şeyi helali Sayanlar. Bir din üzere istikrar göstermeyen zındıklar. de İslam'ı gösterip kafirliği gizleyen münafıklar. 2 Kim tutmak Şahna, Mağfirete mani olan günahların başında gelen bu masiyet ulema tarafından birkaç şekilde tarif edilmiştir. Bir Müslümanın bir din kardeşine Allah için değil de sadece nefsani bir öfkeden dolayı kızması ve bu kızgınlığı yitirmeyip sürdürerek kin besleme suretine çevirmesidir. Şahna yani kin tutmak. Amellerin en üstünü gönlün kin ve nefretten selamette bulunmasıdır. Allah'ın dostları kazandıkları yüce makamlara fazla nafile ibadetten ziyade hiçbir Müslümana kin tutmamak, herkesin iyiliğini istemek ve kendisi için istediklerini onlar için de istemektir. B. Evzai'yi radiyallahu anh, mağfirete mani olan bu şahna günahını sahabe-i kirama karşı kin tutmak diye tefsir etmiştir ki buna göre, rafizi ve şiilerin topluca bu kısma dahil olduğu ortadadır. C. İbn-i Sevban radiyallahu gibi bazı alimler bu tarifi daha şümüllü tutarak ehl-i sünnet toplumundan ayrılıp muhalif inanç taşıyan her bidat sahibi, yenilikçi, reformist, ümmetin cemaatini tenkit eden, kanlarını, mal ve haysiyetlerini helal sayan sünnetten ayrı tüm fırkalar buna dahildir demişlerdir. Bu durumda 72 fırka özellikle hariciler, mutezile ve cebriye gibi tüm sapık fırkaların inancını taşıyanlar mahrumiyet damgası yemişlerdir. Yakın tarihte İngilizlere uyup Osmanlıyı arkadan vuran ve Taif gibi İslam bellelerindeki binlerce Müslümanı şirke itham ederek öldüren Vehhabi fırkası da bu fırkalara dahildir. 3. Katl Bir insanın canına kıymak Bu hakkında hakkında i şeriflerde göklerde ve yerde bulunanların tümü bir Müslümanın haksız yere öldürülmesine iştirak etseler Allah hepsini de cehenneme tökezler buyrulmuş. Ve dünyanın yıkılmasının bir müminin öldürülmesinden Allah katında çok daha önemsiz olduğu bildirilmiştir. 4. Zina Zina mevhumuna dahil olan günahlar. Erkek erkeğe libata, homoseksüellik. B. Kadın kadına sihak, sürtünme, lezbiyenlik. 3. Düzeltiyorum. C. Hayvanlara tecavüz. D. Kendileri bilfil fiil çalışmasalarda, genel bir çalıştırarak veya aracı olarak yardımcı olanlarda zina günahının ortaktırlar. E. Bazı ulemaya göre eşiyle makattan birleşmekte buna dahilse de, bu küçük libata sayıldığından dahil görmeyenler de vardır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine en büyük günahları soran bir zata şirk ve adam öldürmekten sonra zinayı özellikle de komşusuyla yapılan zinayı belirtmiştir bu hadisi şerif komşuluk hakkının ihlal günahıyla birleşmesi ve günaha düşme tehlikesinin fazlalığı açısından örnek verilmiştir Beş, içki içmek Hadis-i şeriflerde geçen idman tabiri devamlılık anlamına gelse de bir kere dahi içip tevbe etmeyenler günaha ısrarcı sayılırlar. Nitekim zina hakkında geçen ısrar tabiri de böyle değerlendirilmelidir. B. Bira gibi sarhoş edici maddelerde hangi isim altında bulunursa bulunsun haram, şarap tabirine dahildir. C. Sarhoş olmayacak kadar içmek de aynıdır. Zira bir hadis-i şerifte Çoğu sarhoş edenin azı da haramdır buyrulur. D. Esrar, afyon, kokain gibi akıl giderici tüm maddeler buraya dahildir. Dualarının kabul olunmayacağı gruptan altı, hukuk, ana babaya isyan eden, ana babanın meşru ve elden gelen isteklerini yerine getirmemek anlamındaki bu maddeden şunlar çıkarılabilir. Ne kadar yukarı gitse de nene ve dedeler bu hükme dahildir. Onların şeriata uymayan isteklerine uymak caiz değildir. Ancak burada sünnetleri yapmaya mani olmak gibi konular değil de farzları bıraktırmak ya da haram yaptırmak gibi zaruri konular ölçü olarak alınmalıdır. 7- sıla Rahmin katı yani akraba ilişkisini kesmek. Ulema bu hususta birkaç yorum yapıyor. Anne baba tarafından olan yakın uzak akraba ve taallukatları buraya dahildir. Sıla-i Rahim vazifesi sadaka, hediye, ziyaret, selamlama hatta mektup göndermek ve telefon açmak gibi birçok yolla yapılabilir. Ve sekiz, isbalı izar, etek sarkıtma, kibir ve gururu temsil eden bu tavır kılık kıyafetiyle ve yürüme tarzıyla insanları hava atan, caka satanları böyle bir gecede bile af kapsamı dışında bırakmaktadır. Allah korusun. Ve dokuz, katlatlık ve nemmamlık. İnsanlar arasında konuşulanlara şahit olup, ara bozmak için söz taşıyan, katıp karıştıranlar. B. İnsanlar farkında değilken, gizlice onları dinleyip, sonra duyduklarını başkalarına anlatanlar. C. Ara bulma niyetiyle laf taşıyanlar, hatta yalan bile söyleyenler, bu tehdide maruz kalacak değillerdir. Tekrarlıyorum, ara bulma niyetiyle laf taşıyanlar, hatta yalan bile söyleyenler, ...bu tehdide maruz kalacak değillerdir. Namus, ırz ve haysiyetleri rencide edecek iftiralar buraya dahildir. Ve on, tasvir, heykel yapmak. Birazdan namazı kılacağız inşallah hep beraber. Hadis-i şeriflerde kıyamet günü en şiddetli azaba çarptırılacaklardan biri de heykel tıraşlardır. Bu konudaki bazı önemli notlar şunlardır. Ağaç ve manzara gibi cansızların tasviri buna dahil olmaz... Kanatlı at gibi uydurma bir figür yahut kafasız bir deve kuşu gibi yaşama imkanı olmayan bir heykelden bile sakınmak gerekir. Zamanımızdaki fotoğraf vesaire kamera çekimleri de Hanefi mezhebine göre zaruret dışında uygun görülmemektedir. 11. Sihir, büyü yapmak. Felak edici yedi büyük günahtan sayılmış ve kaçınılması emredilmiştir. Allah'ın izniyle ve imtihan hikmetleriyle insanların ölümüne, huzursuzluğuna ve karı kocanın ayrılmasına varıncaya kadar en büyük felaketleri sebebiyet veren bu günah maalesef günümüzde çok yaygınlaşmıştır. Bu konuda söyleyeceklerimiz şunlar. Kalpleri ısındırma, aşık etme gibi niyetlerle de olsa büyü haramdır. Kanla Kur'an-ı Kerim yazmak... Kur'an-ı Kerim'i pisliğe atmak ve bu konuda papazlara gitmek insanı dinden, imandan çıkarır. Ve ayet ve hadislerle yazılan nüsa, muskaları takmak büyü kabilinden değildir. 12. Gelecekten haber vermek, kehanet. Bu, sa bu saadette meydana gelecek şeyleri yıldızların Doğuş ve batışlarının yarattığı gibi bir şirk itikadı söz konusudur Geçmişten haber veren ve tecrübeye dayalı tahminlerde bulunan müneccimler buraya girmez Çalıntı malları bildiren araflarda tecrübelere Bir takım alametlere ve cinlerden aldıkları yalan yanlış bilgilere itimat ettiklerinden Hatadan uzak kalamazlar Özel velilerden olmasa da bir mümin kul rüyasında gayba muttali kılınabilir bu nedenle kahin sınıfına girmiş olmaz 13. hecr ve musarme özür dilerim hecr ve musarme yani küs durmak din kardeşiyle hangi nedenle olursa olsun 3 günden fazla küs duranlar da bu günahı bırakmadıkça bağışlanmazlar 14. ribaya ısrar faizcilikten vazgeçmemek faiz alan da veren de Allah'a ve Resulüne harp açmış olur ve kıyamet günü firavunların bile çiğneyip geçeceği rezil bir durumda bulunur ve kan irin ırmağında boğulur faizin katipliğini yahut şahitliğini yapanlar faizi bankalarda çalışanlar ve onlara onlarla zaruret dışında iş yapanlar buraya dahildir Gasp, rüşvet ve hırsızlık gibi gayrimeşru kazançlar da buna dahildir. Ve 15 ticarette ıdrap. Buna birkaç türlü mana verilir. Yalan yeminlerle malını değerlendirmek ki bu günahın memleketleri kurutacak bir günahlıklanmıştır. Aldatma, eksiltme ya da fazlalaştırma suretiyle ticarete haram katmak. Aslı astarı olmayan haberler uydurarak... Haksız kazanç elde etmek ve 16 şairlik, kahpefelek ve adaletin nerede gibi dinden çıkaracak elfazı küfrü ihtiva eden ya da belli bir kadının tarifi ve haram şehvetin tahri gibi unsurlar içeren şarkılar, türküler ve şiirleri yazmak ya da okumak buraya dahil olur. Bildiğiniz gibi yıllarca işte. Haşa, sensiz cennet bile işte değil mi? Bir şeyler söylendi. Sanki gidilip gelinmiş gibi. İnsan bir ateşin üstüne 10 saniye bile tutamıyor. Orada kalkmış yazıyor. Orada yazıyor. Şurtilik Allah korusun. Efendim, gerçekten Allahü Teala muhafaza buyursun bu gibi afetlerden hepimizi cümlemizi. Evet, 17 şurtilik, emniyet görevlisi olmak. Allah'ın ve kulların haklarını çiğneyen zalimlere parayla destekçi olmak konumuz açısından pek önemlidir. Yoksa vatanı milleti korumak ve asayişi temin uğrunda çalışan asker ve polisler en başta mağfiret olacaklara dahildirler. Bu fakir kardeşiniz başıma bu iş gelene kadar bu meseleyi tam anlayamamıştım diyor hocamız. Ne zaman organizedeki polislerin benim hakkımda uydurdukları iftiraları gördüm, tutukladıkları şahsı dövüp biz... Cübbeliği Türkiye'ye rezil edeceğiz dediklerini, diğer bir kişiye ana avrat sövdüklerini duyduğum, bunların kendilerini hakim yerine koyduklarını, kolluk gücünü kötüye kullandıklarını, demek başkalarına neler yaptıklarını düşündüm. Zaten her gün haberlerde birilerini haksız yere dövdükleri gösteriliyor. Adamı dövüyorlar, elimiz incindi diye gidip doktordan rapor alıyorlar. İşte böyleleri elbette berat gecesinde de kadir gecesinde de olmazlar. Ama vazifesini hakkıyla yapanlar elbette müstesnadır. Rabbim her birerlerimizi ıslah eylesin. Amin. Amin. 18. Davul, ud ve tambur gibi müzik aletleri çalmak. Bundan maksat İmam-ı Nablusi da İzah-ı Delalat isimli eserindeki beyanı veçile... ...çengiler ve içkilerle birlikte... Olmak ve farzları kaçırma gibi bir müziğin ayrılmaz elemanlarıyla birleşmesi halinde bu aletlerin kullanımı bu gece olunmaya manidir. Farzlara riayet ve haramlardan sakınılması durumundaysa yine bu eğlenceler birçok alim tarafından iyi sayılmamışsa da bu gece affı engelleyecek büyük günahlara dahil değildir. 19. aşağılık ve cibayet yapmak. Bu günah ticaretlerden ve gümrüklerden haksız gelir elde etmek, zekat, uşur ve fitre gibi İslam haklarının dışında insanların karlarından para almak demektir. Ki yardım, yataklık, katiplik, şahitlik gibi herhangi bir yolla bu haksızlığa destek çıkanlar da bu günaha ortak olurlar. 20. Bitiyor. Irafet. Bu da bir kabilenin veya toplumun yönetimini üstlenmek anlamındadır. Yönetimi elinde bulunduranların cehennemde olduklarını ifade eden birçok hadis-i şerif riyasetin fitnesine dikkat çekerek baş olma sevdasından sakındırmayı hedeflemektedir. Zira insanların yönetimi ve hakları çok zor olup ağır sorumluluklar yüklendiğinden hakkı yerine getirilmemesi durumunda büyük vebal ve azaplar kazandırır. Dolayısıyla beraat gecesi affolunmayan idareciler, insanların sorumluluğunu almış, sonra da hem Allahu Teala'nın hem de kulların haklarına halel getirmiş sorumsuz yöneticilerdir. İşte bu 20 maddede izaha çalıştığımız günahlardan birini adet edinenler, bu büyük gecede mağfireti kaçırırlar. Allah korusun. Ancak günahlarından usanıp, Evvelce işledikleri günahlara bir daha asla dönmemeyi kastederek Rabbine nasuh tevbesiyle dönenleri ve işlemiş oldukları seyyiatın manevi yükünü hala omuzlarında hissedip de pişmanlık suyuyla günah kirlerini yıkayanları Allahu Teala en sağlam yola koyar, sokar ve peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerden oluşan en güzel dostlara katar. Zira hakiki bir tevbe tüm geçmişi yıkar. O halde ey kardeşler rahmet mevsimlerinde mağfirete mani olacak bu günahları bırakın da bu gece yok mu af isteyen ki bağışlayayım diye nida eden Rabbinizin nidasına kulak verin. Bu dersin sonunda şunu belirteyim ki facebook slash çizgi Cübbeli Ahmet hocam. Nokta.com adresine gönderdiğiniz binlerce mailden önemli bir kısmı Selçuk kardeş tarafından tarafıma ulaştırıldı. Okumaya başlayacağım inşallah. Bundan sonra da gönderdikleriniz bana ulaşacak inşallah. Flash televizyonuna telefon ve maillerinizi sürdürün ki Ramazan sohbetlerini yayınlasınlar. Ki şu saatlerde onlar da önceki senelerdeki bir sohbeti yayınlıyorlar. Annemin taziyesi için gelen milletvekillerinden Kamer genç Veli Ağbaba, Tufan Köse, Özgür Özel ve Celal Ağdan beyefendilere, taziye yayınlayan Emine Şenlikoğlu ve Merve Kavakçı hanımefendilere, Baran dergisine, bana ulaşmamış olan ve diğer tüm taziye sahiplerine, ziyaretime gelen Muhammed Keskin, Hüsamettin Vanlıoğlu, Fatih Kalender, Abdullah Hiç Dönmez Hoca Efendilere, Esenler'den Darül Vahdet Derneği üyelerine, Bircan Eresin abime ve siz... Değerli cemaatime teşekkür eder. Cümlenizin gecesini tebrik eder. Hayırlı kaza ve kaderlerle na nailiyetler dilerim. Amin. Şimdi geldik bam teline. En önemli kısma Allah hepinizden razı olsun. Sabırla dinlediniz. Hem sizler hem radyoları başında hem de internetten cübbeliahmethoca.tv adresinden sabırla dinlediniz. Allah gani gani razı olsun. Nefsinize belki de ağır gelen bir gündesiniz ama bugünü Allahü Teala'ya şükürler olsun ki çünkü buraya gelmenize kim kıldı? Allahü Teala kıldı azze ve celle celalühü. Allahü Teala diğer kardeşlerimize de hidayet versin. Amin. Onlar da inşallah önümüzdeki sene şu Fetih Mescidini doldursunlar, radyolarını açsınlar, eserleri okusunlar. Hangi eser size özellikle bugün sizde duydunuz? En az 30-40 yerde Şaban risalesinden sayfalar vardı. 170, 178. Hele bugün unutmayın 14 rekatlık. 12 12 rekatlık mıydı? 14'lük. Evet, 14'lü, yüzlü de var. Siz or pek tabii şey yapmadınız. Oralı olmadık bugün ama inşallah Allahu Teala onu da kabul eylesin. Azı çok etsin inşallah. Bugün Şaban'ı Şerif risalesini mutlaka alalım, okuyalım. Zaten yarın almamızın çok da bir kıymeti kalmaz. E, şabanı şerif tamam devam ediyor ama bugün yapılacak duaları kaçırmayalım inşallah ramazan-ı şerif geliyor onunla ilgili de neler yapılabilir bunları da ezberleyebiliriz ve şimdi duaya geçeceğiz herkesden isteğim şu hocamız öyle dualar etmiş ki yani e, buraya gelirken de insan okurken bile bu kadar etkileniyor o kadar ayrıntılı dualar var ki lütfen hepinizden şöyle isterseniz gözlerinizi kapayın tabi dinleyen şoförler kapatmasın şu anda Efendim gözlerinizi kapayın. Bugünün kadrini, kıymetini anlayalım. Şöyle kalbimizde hissedelim. Şöyle canı gönülden amin derken dualara kalbimize biraz tık tık atsın. Hani biraz böyle sekte olsun inşallah. Evet ee, bugün iki tane vefat var. Onları da hemen aktarmak istiyorum. Geçen hafta perşembe günü sabah namazını kılıp yattıktan sonra ruhunu teslim eden Senem Bayır. Hanefi kardeşimiz, hocam, e, dua, hocamızdan da dua istiyorum demiş. Rabbim, ümmeti Muhammedten, sallallahu aleyhi ve sellem, razı olsun demiş. Ve yine, Arifan e, dergimizin Arnavutköy temsilcisi olan bir kardeşimiz, külliye sohbetlerine giden babası vefat etmiş, Allah rahmet eylesin Amin. efendim. Onun ve bütün ölmüşlerimizin ruhi için buyurun. Eshedu ala ilah illallah ve eşhedü en Muhammed'en abduhu ve resulühü. Muhittin Güloğlu diye bir hastamız varmış. Onun için bir hatim 200 Yasin, 3000 kelime-i tevhid, 200 adet ihlas okunmuş. Allahü Teala kabul eylesin. Amin. Bizim de arkamızdan böyle dua edecek nesiller nasip eylesin. Amin. Şimdi bir adam var mesela alkışlanarak ölüyor. Alkışarak gömüyorlar mesela. Öyle bir şey de var. Ama kimi insanlarda var ki binlerce insan dualar ediyor. İnşallah arkamızdan hayırla dua edecek birileri olur. İnşallah. Bu kandil gecesinde tabii hayırdan bahsettik. Ahmet Yesevi Derneği'nin ihtiyaçları için yukarıdan her zamanki gibi makbuz mukabili yardım toplanacaktır. Yapa, yaptığınız bugüne kadar ve yapacağınız yardımları allah Teala Zülcelal Hazretleri kabul eylesin. Amin. Şimdi geldik o ana. Haydi şimdi yöneleceğimiz tek Celle Celaluhu'na. Amin. Amin Ey Allah Bu gecede sana yönelenler yöneldi Hevesliler senin cömertliğin ve keremenin beklentisine girdi Bu gece senin nice rahmet esintilerin Hediyelerin, bahşişlerin, ikramların ve bağışların vardır ki Sen bunları kullarından sevip Seçtiklerine özellikle lütfeder Senden haklarında inayet geçmemiş olanları da engelleyip mahrum edersin Ey Allah Celle Celaluhu En sevdiğin isimlerin ve en değerli peygamberin hürmetine Beni senin inayetine mazhar olan kullarından kılmanı senden niyaz ediyorum Amin. Ey Allah Celle Celaluhu bu gece veya sonrasında dağıtacağımız her hidayet edici bir nur yahut... Neşredeceğimiz bir rahmet Döşeyeceğin bir rızık Kaldıracağın bir zarar Affedeceğin bir günah Def bir şiddet Geri çevireceğin bir fitne Kaldıracağın bir bela Lütfedeceğin bir nimet Ve şerrine kâfi geleceğin düşmanlar hususunda Beni en bol ve üstün hazza Nesibe, kısmete, hibe ve bahşişe mazhar olan kullarından eyle. Amin Ey Allah Celle Celaluhu ''Beni her türlü şerden koru, Amin. en üstün ahlaka muvaffak eyle, Amin. bana bedenimde afiyet, rızıklarda bolluk ve bereket nasip eyle, Amin. beni murdarlıktan, şirkten ve nifaktan selamete erdir.'' Ey Allah Azze ve Celle, gerçekten de senin öyle lütuf esintilerin vardır ki, gaflet hastasının üzerine eserlerse şifa verirler.'' Senin öyle merhamet rüzgarların vardır ki nefsinin esiri olan bir kula yönelirlerse onu azat ederler. Şüphesiz senin öyle inayetlerin daimdir ki dalalet deryasında boğulan birine tecelli edip kurtarırlar. Muhakkak ey Rabbim senin öyle saadetlerin mevcuttur ki... Bir şakinin elinden tutarlarsa onu sayde çevirirler. Senin öyle keremli lütufların var ki... ...çaresiz günahkara genişlik verirler. Senin öyle fazilet ve nimetlerin mevcut ki... ...bozuk birine tağlık edip ıslah ederler. Senin öyle büyük rahmet nazarların sabit ki... ...onlarla gafil bir kuluna nazar etsen... ...hemen gafletten ikaz ederler. Öyleyse ey Allah... Hemen bana gizli lütfundan gaflet hastalığıma şifa verecek bir hoş rüzigaresidir. Amin. Geniş alakandan ve lütfundan benim üzerime şehvet bağlarımdan esaretimi çözeceğin hoş bir esinti gönder. Amin. İnayet nazarınla bana bak ve beni sapıtlık denizinden kurtar. Amin. Dünyada ve ahirette tarafından bize öyle bir rahmet bahşet ki sayesinde bedbahtlığımızı saadet ve bahtiyarlığa çeviresin. Amin. Dualarımızı kabul eyle. Kabulünde acelet. Hacetlerimizi yerine getir Amin. Bana bize afiyet ver Amin. Geniş cömertlik ve iyiliğinden Sana karşı samimi ve tam bir dönüş ve yöneliş bana nasip eyle Amin. Ey cömert Celle Celaluhu Dua için kapını çalmaya beni ehil eyle ki Kalbim senin nezdindekiler eklensin de Beni senin kasıt ve muradına ulaştırsın Amin ''Ey kastedilenlerin en hayırlısı, ey tapılanların en iyisi, yardımını talep hususunda sana yalvarıp yakarıyoruz. Ey Allah Azze ve Celle, seni bir sığınak ve kaçış yeri ediniyorum. Dileklerimi, isteklerimi ve şikayetlerimi sana arz ediyorum. Zarar ve ziyanımı sana açıklıyorum. İşlerimi ve münacatımı sana ısmarlıyor.'' Tüm hallerimde ancak sana itimat ediyorum. Ey Allah Celle Celaluhu bu gecede ben de senin yarattıklarından biriyiz. Ne bunda ne de sonrasında bizleri kötü ve istenmedik şeylere giriftar bırakma. Amin. Bu gecede bize herhangi bir günah ve zelle takdir buyurma. Amin. Ve bu gece bir günah bile üzerimizde bırakma. Amin. Ey benim Allah'ım! Ancak en güzel şeyleri nasibeyle, eyle. Amin. Haramlarına karşı cesareti, günahlarına doğru meyli, muhalefetine yönelmeyi, taatını terk etmeyi, yüce hakkını hafife almayı ve rızkında şüpheye kapılmayı bize hoş görme. Amin. Yüce tecellilerinden bir nazra, lütuf bakışı, engin rahmetlerinden bir merhamet, Tek hoş atı yelerinden bir hediye isterim senden. Amin. Yarattıklarının şerrine karşı bana kâfi gel. Amin. İslam dinimi muhafaz eyle. Amin. Hiç uyumayan kudret gözünle bize nazar eyle. Amin. Bize dünyada da iyileri, ahirette de güzelleri nasip eyle. Amin. Ve bizi o ateşin azabından koru. Amin. Ey Allah Celle Celaluhu. En önemli işleri kendisinde seçip sağlamlaştırdığın kıymetli Şaban ayının yarısının gecesindeki en büyük tecelli hürmetine bildiğimiz, bilmediğimiz tüm belaları bizden kaldır. Amin. Senin daha iyi bildiğin tüm günahlarımızı bizim için bağışla. Amin. Ey Allah Celle Celaluhu, bilmekte olduklarının en hayırlılarını senden istiyorum. Kötü bildiklerinden sana sığınıyorum. Her bildiğinden ötürü senden mağfiret talep ediyorum. Şüphesiz ki tüm gizlileri hakkıyla bilen sensin. Sen ancak sen ey Allah Celle Celaluhu. Senin bildiğin benim bilemediğim tüm hayırlara nailiyet diliyoruz. Bildiğimiz bilemediğimiz tüm günahlarımız için istiğfar ediyoruz. Ey Allah Celle Celalhu bütün ilimler senin katındadır bizdense gizlidir kendimizin hayrına ne isteyeceğimizi bile bilemiyoruz işlerimizi sana arz ettik ihtiyaçlarımız ve fakirliğimizin giderilmesi için sana Ümit bağladık Öyleyse ey Allah Şadeyle nezdinde en sevilen ve beğenilen amellere bizi muvaffak kıl Amin. ve çokça sebat nasip eyle Amin. şüphesiz ki dilediğine karar veren dilediğine istediğini yapabilen ancak sensin Amin. ve sen her şeye hakkıyla gücü yetensin Amin. o çok yüce ve pek büyük Allah'ın yardımı olmadan hiçbir imkan ve kuvvet olamaz o müşriklerin söylentilerinden izzet sahibi Rabbine tenzih olsun. Gönderilenlere selam olsun. Alemlerin Rabbine hamd olsun. Amin. allah Teala Zülcelal Hazretleri Cübbeli Ahmet hocamıza en yakın zamandan sağ ve sıhhatli bir şekilde olarak kavuşmayı nasip eylesin. Ehli sünnetin karşısında duran şu an belki bizi dinleyen Dünyayı kendisinin oyuncağı zanneden o insanları kahro perişan eylesin. Amin. Allahu Teala zülcelal hazretleri İslam üzerine giden insanları yolundan saptıran insi ve cinni şeytanların şerrinden, fitnecilerin şerrinden, erkeklerden gelecek şerlerden, kadınlardan gelecek şerlerden bütün Müslümanları muhafaza buyursun. Amin allah Teala Zülcelal Hazretleri ehli Sünneti her daim Güneşin karanlığa olan üstünlüğü gibi İleride ve ak eylesin amin. Bütün buraya gelen kardeşlerimiz Radyodan dinleyenler Bir şekilde şu dualara amin diyen insanların Zürriyetlerini bekarlarsa Hayırlı zevç ve zevciler nasip eylesin amin. Onlardan doğacak çocukları da İslam üzerine dimdik Ehlü Sünnet'in bayraktarı yeni Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendiler eylesin. Amin. Doğacak kız çocuklarımızı Fatih Sultan Mehmet'in anası gibi iffetli ve ne yaptığını bilen insanlardan eylesin. Amin. Bütün dualarımızı kabul eden, eden sensin ey Rabbimiz Celle Celaluhu. Geçmişlerimizin Ruhi için bana hiçbir şekilde Dua eden yok mu diyen Kardeşlerimiz için Bütün şehitlerimiz için El Fatiha Bismillahirrahmanirrahim